Men Rabbuk. Değil mi? Men Rabbuk. Ama dinuk. Dinin ne? Ve men nebiyyuk. Peygamberin kim? Bu üç sorunun cevabı insanın dünyadaki dinine göre olacak. İlmine göre değil. Ne demek istiyorum bununla? Şunu demek istiyorum. Bir insan dünyada Men Rabbuk. Rabbi Allah. ma dinuk dini el-islam. Ve men nebiyyuk.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 cevap veremeyecek. Münafık niye cevap veremeyecek bu sorulara? Kabirde. Çünkü din olarak bunu yapmadı. İtikat etmedi, amel etmedi. O sebeple ne yapmayacak? Kıyamette bunu bilemeyecek. Evet. Diyor ki müellif rahimeullah Hatırlayın kitabın ilk bölümlerinde bazı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 Ve men Rabbuk denildiğinde diyeceksin ki Rabbim Allah. Rabbim Allah. Yani hayatının doğuşundan itibaren ölümüne kadar özeti bu soru. Men Rabbuk. Rabbin kim? Fe izha kile leke mel usulü selase. Sana denirse ki, sana sorulursa ki üç esas nedir? Elleti yecibu alel insani ma'rifetuhâ. Her insanın bilmesi gereken 3 esas nedir sorusunu duyduğun zaman, sorusu sana sorulduğu zaman fekul. Ne demek kul? De, sende ki. Ma'rifetu'l abdi rabbahu. Ma'rifetu'l abdi rabbahu ve dinuhu ve nebiyuhu Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş 3 esas? Sana sorulduğu zaman nedir 3 esas diyeceksin ki معرفه العبد ربه يقول ربنا بالمسح ومعرفه معرفه العبد ربه ودينه ديني بالمسح انهي بالمسات الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم bunları bilmesi tabii burada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 gökten ve yerden hızıklandıran kimdir? Yunus Suresi 31. Ayet اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ Yine sor, de ki اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ Kulaklara ve basar, gözlere kim sahiptir, kim maliktir? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Üçüncü soru Furkan ney? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartır diye sor. Yani bu ayet kelime de dikkat et mi Allahu Teala peygamberine şu üç şeyi sormasını istiyor Mekkeli müşriklere. Ney o birincisi Furkan? Size rızık veren kim? kim? İlk soru. Gökten ve yerden size rızık veren kim? İlk soru. İkinci soru.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 Emen yemlikü's-sem'a ve'l-absar. Kulaklara ve gözlere kim sahiptir? O men yuhrizul hayye min'el-meyt ve yuhrizul meyt min'el-hayy. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan, yani öldendiri, ölü yokken seni dirilten, dirilttikten sonra tekrar öldüren, tekrar seni diriltecek olan. Tabii Mekke'li müşriklerin çoğu ne anlıyorlar? O sonradan dirilme, öldükten sonra ne anlıyorlar? Bu 3 tane soruya Kim muhatap oluyor? Peygamber, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kime soruyor bu soruyu? Müşriklere. Mekkeli müşriklere. Ne diyecek Mekkeli müşrikler Fulkan? Evet, ne diyecekler? Bu üç saydığımız soruya cevap olarak ne cevap verecekler? Bakın dinleyelim Allah-u Teala diyor ki Allah'tır diyecekler. Yani Mekkeli müşriklere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 25. Ve le'in seeltehum Ve le'in Ve le'in şayet Seeltehum onlara Soracak olursan Onlara sorarsan Men khalaqa's-semâvâti vel arda Neyi sorarsan Semih? Men khalaqa's-semâvâti vel arda Gökleri Ve yeri Kim yarattı diye sorarsan Le'ekûlun Nallâh Ne diyecekler? Allah yazıyor. Bakın ayetin devamına bakın. Zümer suresinde diyor ki Allah-u Teala Lokman suresinde, Zümer suresinde diyor ki Kul efer aytum ma ted'ûne min dûnillah Allah ile birlikte dua ettiğiniz, ibadet ettikleriniz var ya İn erâdeni yallâhu bidurrin allah Teala diyor Benim hakkımda bana bir zarar dokundurmak isterse Hal hunna kashifatu durrihi? Musallin Allah ile birlikte ibadet ettiğiniz ilahlar, putlar Allahu Teala'nın bana göndereceği zararı benden kaldırabilirler mi? Aw aradni bi rahmetin. Allah Teala benim adımda, benim adıma bir rahmet dilemek istese, bana bir nimetini göndermek istese. Hal hunna mumsikatu rahmetihi? Allahu Teala'nın bana bu göndereceği rahmetine engel olabilirler mi? Mani olabilirler mi? Kul hasbi Allah. De ki Allah bana yeter. Aleyhiye tevekkelül mutevekkilûn. Ancak ona tevekkül edenler tevekkül eder. Şimdi allah Teala Kur'an-ı Kerim'de rububiyetini yaratıcı olduğunu, rızık veren olduğunu, ölülere hayat veren olduğunu Mekkeli müşriklere tekrardan söylettirerek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 Ortaya ne doğacak? İlahı da kim olacak onun? allah Teala olacak. Yani Rab kelimesi neyi gerekli kılıyor? İbadeti gerekli e, kılıyor. O sebeple Kur'an-ı Kerim'deki ilk buyruk nedir? İlk emir? Ya eyyuhennas Bakara suresi Ya eyyuhennas Ey insanlar Uğbudu Ne yapın? Uğbudu ibadet edin. كي ما ربكم ربي النساء عشان الناس ده ما بيولوا الذي خلقكم زياره اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يا تقولوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من Omulur ki takva sahibi olsun. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz. Sonra allah Teala bakın. Rububiyetini daha da açıyor. Ellezi ce'ale arda firâşâ. Yeri size döşek gibi serdi. Ve semâ'e bina'a. Göğüsü yaptı? Bina gibi, sapasağlam. Ve enzele mine semâ'i mâ'en. Gökten size indirdi? Bakın bunların hepsini kabul ediyor Mekkeli müşktir. Onların kabul ettiği şeyleri konuşuyor allah Teala. İtiraz edecekleri hiçbir şey yok. فَأَخْرَجَ بِه۪ي مِنَ السَّمَرَاتِ O yağmurla, gökten indirdiği yağmurla size ne çıkardı? <gülüyor> Meyveler, ürünler çıkardı yerden. رِزْقَلْ <gülüyor> لَكُمْ Size ne olarak? Rızık. Rızık olarak. Peki bakın. Ayetin ardından ne geliyor? Subhanal-lezî yusabbihu'r-ra'du bihamdihi ve'l-melâiketu min khifatih. Ayet-i devamındana geliyor. Fe lâ tec'alû lillâhi endeda. Allah'a neler koşmayın. Eşler koşmayın. Yani bunları bilmeniz, gökten yağmuru indirenin Allah olduğunu bilmeniz, yeri bize döşek gibi yayanın Allah olduğunu bilmeniz, köyü sapasağlam yapanın Allah olduğunu bilmeniz, neyi gerekli kılması lazım? fala tec'alulu lillahi endada. Allah'a neler koşmayın. Eşler koşmayın. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir ne? Bakın. Ya eyennas, ibadetu. Kur'an-ı Kerim'deki ilk yasak ne? Fala tec'alulu lillahi endada. Eşler koşmayın. Peki bu melekler üçler Allah Teala'nın nerede eş koşuyorlar? Sinde Furkan dedi ki biz onlar Allah Teala'nın yaratmada eşinin olmadığını söylüyorlar. Yağmur yağdırmada eşinin olmadığını söylüyorlar. Rızık vermede bir denkinin bir eşinin olmadığını söylüyorlar. E peki bu toplum Allah Teala'nın eşini nerede olduğunu kabul ediyor? Nerede eşi var Allah Teala'nın Mekkeli müşriklere? Neyde denki var? Ha? Hayır. İbadet konusunda. Yani Allah Teala ibadet eder gibi Başka. başkalarına da ibadet edilebileceğini ne yapıyorlar Hı. İnanıyorlar. Yani buradaki Allah Teala'ya eş koşmak, denk koşmak nerede onlar için gerçekleşiyor? İbadet. İbadette. Allah Teala da diyor ki Allah Teala'ya ne yapmayın bu ibadette eş koşmayın. Yoksa Mekke'li müşrikler de mi Allah Teala'ya? Allah Teala'ya rububiyette eş koşmayın. Çünkü Mekke'li müşrikler de Allah Teala'nın Rab olduğunu ne yapıyorlar? Biliyorlar. Tabii de yine dedi ki ya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 Bu Mekkeli müşrikler bu manaya karşılar. Bunu kabul etmiyorlar. Bunu istemiyorlar. Bunu söylemekten kibir duyuyorlar. Allah Teala öyle diyor? "İza qīla la ilâhe illallah onlara la ilâhe illallah dendiğinde yestekbirûn." Yani aynı adamlara yeri gök kim yarattı diye soruyoruz. Allah'tır. La ilâhe illallah kibirleniyorlar. Demek ki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 Demek ki 9 yıl boyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyin uğraşını verdi? Tevhidin uğraşını verdi. Oruç. Hac. Yahu hac hicretin 6. yılı farz kılınıyor. Yani peygamberliğin gelmesinin üzerinden 19 sene geçtikten sonra. 19 sene yaklaşık olarak. 19 sene geçmiş haç farz değil. Ama bugün maalesef yani bizim...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 Onun dışındaki Allah Teala'nın dilediği zaman affedeceği günahları herkes haberdar. Biliyor. Tarif onların tarifi güzel. İşte kabirde kabirde "Men rabbuk?" Rabb'in kim sorusuna doğru cevap verecek olanlar kimler? Dünyada la ilâhe illallahı bilen anlayan kimseler. Diyor ki müellif "İza kîle leke men rabbuk?" sana rabbim kim?" diye sorulduğunda "Fe kul" de ki Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ellezî rabbâni, beni terbiye edip yaratan. Ve rabbâ cemî'el âlemîn, bütün âlemleri yaratan. Bi ni'amihi, ve onlara nimetleriyle terbiye eden, nimetlerini veren. Peki bu yeterli mi? Değil. Ve huve ma'budî, o benim neyimdir? Ma'budum. Ne demek ma'budum? Tek ibadet ettiğim. Leyseli ma'budun. Leyseli ma'budun. Benim neyim yoktur? Bir ma'budum yoktur. Sivahu. Yani gayrahu. Ondan başka benim bir ma'budum yoktur. Bunu böyle ezberleyin. Bu üç esas metneni bulun. Ezberleyin. Çoluğunuza çocuğunuzu ezberletin. İza kıyıl elekeman rabbuk. Sana Rabbin kim diye soruldu. Ne dedi ki? Fekul Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır. Ellevi rabbani. Ve rabba cemi'al alemine biniamihi. Ve huve ma'budi. وَلَيْسَ لِي مَعْبُودُنْ سِوَاهُ Ezberletçi olduğuna söylüyor. Okulda ezberletiyorlar bir sürü bir şey. Her önemli güne ait şiir ezberliyor çok olsun. Suudi Arabistan'da mesela bu üç esas metni anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede daha ezberletilir. Tıp fakültesi okur adam bunu bilir. Ezbere bilir. Yaşlı adamlar var böyle, bedeviler. Adam 80 yaşında gelmiş. Bunu ezberletmişler küçükken. Unutmuyor adamları.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 Bir deniz. Bir dağlar. Değil mi? Bunlar bir ayet mi? Ayet. ayet. Peki mahlukat niye dedi? Hem ayet diyor hem mahlukat diyor. Müellif. Aradaki fark ne? Maksim, İkisi de mahluk. <gülüyor> yani Rabbini neyle bildin diye sorarlarsa de ki Rabbimi ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim. Allah Allah. Allah. Yani, ayet, dağ ayet evet. ve mahluk. Yakınlaştığına. Birisinin iradesi var, iradesi var. Yok. Diyor ki ilim ehli. Ayet Müteharrik, hareket eden. Yani Mesela Gece gündüz Sürekli ne oluyor? Değişiyor. Mahluk tarafından yarattığı sabit.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 Bir yaratıcısız, muhteşem bu mahlukatın bir yaratıcısız olması mümkün değil. Zaten Mekkeli müşrikler de nedir? Bu konuda ne yapmıyorlar? İtiraz etmiyorlar. Ve min âyâti el-leylu vel şemsu ve'l-kamar. Diyor ki müellif, Allah'ın kevni ayetleri nedir? El-leylu, gece. Tabii bizim gibi böyle şehirde yaşayan, iki artı bir 3 artı daire içinde oturan bir adamın gece, gündüz,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 La tescudu. Bakın ardından ne geldi? İbadet. La tescudu للشمس ولا للقمر، la lil kamar. Ne yapmayın? Güneşe ve ayağı. Secd etmeyin. Vescudu lillah illezi halakahun. Vescudu lillah. Kime secde edin? Kim bu Allah? Ellezi halakahun. Onları yaratan. İn kuntum iyyahu ta'budun. Ancak ona ibadet ediyorsanız. Ne yapın sadece Allah'a ibadet edin. O kavl-u taala Allah Teala'nın şu kavli de şu ayeti de delildir. Neyin delili? Onun varlığının delili. Ve buna bağlı olarak da ibadetin yalnızca ona yapılmasının delili. İnne rabbakumullahul lezi halaka O Rabbiniz ki o Rabbiniz Allah'tır ki halaka semawati vel arda halık ne yaptı? Yarattı. Es semawati vel gökleri ve Fî siddeti eyyâm Kaç günde? Thumme stevâ alel arş Sonra arşına istiva etti. Bakın ardından. Yukşi leyle en nehâr Yukşi Yukşi leyle en nehâra Geceyi gündüz de ne yapar? Gündüzü geceyle Örter. Gündüzü geceyle Örter.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 Onun emriyle nedir? Hizmettedirler, amadedirler, size hizmet ederler. Onun emrine boyun eğmişlerdir. Elâ lehul halqu vel amr. Yaratma da emretme de ona aittir. Allah talah ettir. Rabbi <tabarak> Rabbul âlemîn. Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Rabbu, <gülüyor> Şimdi geliyoruz ana konuya, öz konuya. Buraya girip bugünkü dersimizi bitiriyoruz.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 Bunları kabul edip bir adam yetinirse hiçbir faydası olmaz bu itikadı. Ve delilü kavluhu Teala: "Ya eyühen nas ey insanlar, ubudû rabbakumullezî halakakumellezîne min qablikum le'allekum tetekûn. Ellezî ceale lekumul ardı firâşen ves semâ'a binâen ve enzele mines semâ'i mâen feahrece bihi mineth semerâti rizkan